Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar. Aslında iyi akşamlar demesi gereken biri daha var stüdyomuzda. Çünkü bugün stüdyomuzda üç kişiyiz. Hakan Yelkencoğlu merhaba. Merhaba. Hakan'ın da dahil olacağı bir sohbeti ben açmak istiyorum. Konu da bu İstanbul'da şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bildiğimiz kadarıyla 570 adet kamera yerleştirildi. Ve bizi izliyorlar. Evet. Ee, bunun yanılmıyorsam adı Mobese olunuyor oluyor. Ee, bunun açılımı neydi arkadaşlar? Mobesenin. Aslında bunu hazırlayan çekirdek kadroda çalışan insanların e, isimlerinin baş harflerinden yola çıkarak bunu hazırlamışlar ama sonra sunum sırasında tabii bunu bu şekilde açıklamadılar. Bu gizli kod olarak kalıyor aralarında. E, mobil e, sistem entegrasyonu, Mobile mobil elektronik sistem, sistem entegrasyonu diye geçiyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey var benim bildiğim kadarıyla örneğin Viyana'da daha doğrusu Avusturya'da trafik cezaları işte radar konumundaki bir takım aletler ama fotoğraf çekerek ceza gönderir ya da kırmızı ışıklarda bu tür vardır ve trafik cezaları bu tarzda görülür sisteme oturtulmuş vaziyettedir. Bu buna benzer bir şey mi olacak? Nedir bu? Yani hem benzer hem değil Vanucum Çünkü bırak Türkiye'yi, hani Viyana'da bile işte aman bu bizim kişisel haklarımız, özgürlüklerimize aykırıdır diye bir takım insanlar ayağa kalktılar. İlk kuruldukları sırada. Fakat bu sistemlerin özelliği ışıkta bir geçen olduğu zaman ya da aşırı hız yapan birisi olduğu zaman Tabii bir fotoğraf pat diye, çekiyor. Flash pat, diye, patlar flash patlıyor. Yani. Sen evet. ama deflaş patladı zaten cezam gelecek evet. 15 gün sonra. Deflas. Emphem fotoğrafımız çekildi diye bir saat daha, daha geçerdi ki. <gülüyor> sen Viyana günlerinden biliyorsun <gülüyor> ya Tabii bu canım. konuyu. E, dolayısıyla e, sen e, bilinen bir suç işlediğinde bu çalışıyor bu sistem. Mobes'in özelliği ise sürekli çalışıyor ve sürekli kaydediyor tüm kameralardan. Dolayısıyla şey olduğunda da hani hiçbir şey yokken de sen oradan normal yürüyüş yaparken de kaydediliyorsun. Peki ben burada Hakan'a sormak istiyorum. Sen görüntü konusunda uzman bir kişisin. Bu görüntüler ne kadar birilerini suçlamaya yetecek kadar iyi olabilir ki? Yani bu konuda bir bilgin var mı? Şu anda açıklanan bilgilere göre konuşuyorum. Yerleşen sistemler aslında ciddi bir analiz yapmayı mümkün kılmıyor. Bunlar sadece Zaten belli saniyedeki 25 kareyi de tahmin ediyorum almıyorlar ama alsalar bile çok geniş açıyla çalıştıkları için detaylı bir inceleme yapılamıyor. Bizim şu anda yabancı dizilerde gördüğümüz bazı sistemler var. Bunlar da hiçbir şekilde aslında gerçek hayatta yok. Yani bir cam parlamasının arkasındaki bir insanı işte şuna fokuslanalım onu oradan bir analiz et oradan bir içinden çıkar kim olduğuna bakalım gibi şeyler var. Özellikle şu anda Dici bazı şeyler de var. Dizilerde. Bunlar da aslında mümkün değildir. Bunlar sadece e, bilim kurgu. Gerçekte de böyle bir şey yok. Bizim burada sanıyorum çalışan kameralardan sadece e, aşağı yukarı neler olmuş oralarda gibi bir bilgi edinmemiz mümkün. Yani kim yapmış, e, ne kullanmış gibi detaylar kesinlikle buradan çıkamaz. Çünkü bu kameralar bu kadar detaylı bilgi almaya şu anda e, müsait değil. Öyle kameralar koymaya çalışırsak da zaten sayı çok artacaktır. Kameralar acayip rakamlara çıkacaktır. Hiçbir şekilde altına kalkılamayacak bir sistem olur. Bu sadece bir güvenlik kamerasından gelen televizyona göre de bozuk görüntü kabul edilen bir görüntüdür. Ama aşağı yukarı neler olduğunu gösterebilir ama detaylı bir analiz bence buradan yapılamaz. Oradan... Suçlular da yakalanamaz aslında. Bu aşağı yukarı şöyle oluyor herhalde. Bu son günlerde, geçen haftalarda çok kar yağdığı için bu e, köprülerin durumu, yol durumunu falan gösteren böyle evet, belli kameralardan bir takım görüntüler vardı. Neredeyse onun gibi. Evet. Aslında bunların bir kısmını biz de görebiliyoruz. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesine gittiğiniz zaman o kameralar, kameralardan istediklerini seçip tabii hepsi değil. Ee, belediyenin koyduğu birkaç kameradan hem yol durumunu hem işte hava durumunu, kar durumunu görmek mümkün olabiliyor. Evet o ama tamamen İstanbul için gerekli bir şey yani yol durumu, hava durumu ama bu, bu ba başka bir nokta Bu bildim, biraz daha haberiyle... suç yönelik suçu takip etmek ee, programda önce Hakan'la sohbettes Hakan bahsetmişti. E diyelim bir ayda bir soygun oldu geriye dönüp bakalım ne olmuş kaç kişi gelmiş nasıl bir arabadan inmişler belki hatta arabanın plakası nedir gibi bilgileri buradan öğrenmek mümkün. O da çok zor aslında yani o geniş açıdan bir plakayı e, görebilmek bile çok zor. Evet bir de yine Hakan senin söylediğin bir şeyi tekrarlayacağım burada o e, plaka sonuç olarak e, çok rahatlıkla değiştirilebilecek. ...çok rahatlıkla sahtesinin oraya konabileceği bir yapı ve çok rahatlıkla başka yere yönlendirmek söz konusu olabilir. Sonuç olarak eğer soyguna gidiyorsa plakayı da hoppa çok kolaylıkla değiştirebilir oradaki soyguncular. Tabii ya yani plaka değişmese üzerine e, siyah bir kalemle yapılacak bir değişiklik plasına başka bir plakaya yönlendirebilir insanları. Aslında bence burada asıl amaç teşhis. Ama bunu da sizin bahsettiğiniz şekilde bu teşhisi yapmak da çok kolay değil. Evet senin dediğin gibi Hakan filmlerde bazen oluyor iyice iyice iyice yaklaştırılıyor ve adam yani kalite hiç bozulmadan çok iyi insanın tipi ortaya çıkıyor. Orada bakın ya yapılan bir yanlış var. Ee, aslında bir taraftan bir görüntü üretiliyor da dijital olarak olmayan bir görüntüyü bilgisayar üretiyor. Zaten temelde bu mantık yanlış. Elimizde bir bilgi yok ama biz bunun üzerinden yola çıkarak bir başka bir bilgiyi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu zaten mümkün değil. Yani evet. O dizi filmleri bir tarafa bırakalım, biz burada gerçek hayata bakalım. Ee, onun üzerinden, bu gelen görüntülerin üzerinden birini teşhis etmek e, neredeyse imkansız gibi. Eğer özel bir çekim yapılmıyorsa o kameraların çok ciddi bir zoom yapması gerekiyor. Detaylı bir şekilde yüzü incelemesi gerekiyor. Ondan sonra işte bu şu kişidir demek mümkün olabilir bir hata daha var yapılıyor ee, sanıyorum emniyetin bir açıklamasında biz buradan yüz tanımlama sistemlerini devreye sokacağız gibi bir şey söylenmişti bu da şu anda zaten mümkün olan bir şey değil yani onun için özel bir mekanda özel bir çekim yapıp insanlardan e, ciddi bir bilgi almak görüntü almak gerekiyor ki bu şu anda bu kameralarda yapılabilecek bir şey değil bu mümkün değil. Şey ben şunu istiyorsan. söyleyeceğim. Zaman zaman haberlerde seyrediyoruz. Mesela bir kuyumcunun soyulduğunu ve hmm. kuyumcunun güvenlik kamerasından alan, alınan görüntüleri. O görüntüleri düşün. O görüntüler bile ne kadar bulanık, ne kadar kötü görüntüler değil mi? Ki oradaki kameralar topu topu 10 metrekarelik, 15 metrekarelik ufacık dükkanları gösteriyorlar. bunun hadi Bu kameralar... 570 tane İstanbul'un çeşitli yerlerine serpiştirilmiş durumda ve bunlar çok daha geniş açıyla çok daha büyük alanları gözlemlemek istiyorlar. O kadar büyük alanın içindeki küçücük bir insanın detayını görmek neredeyse mümkün değil. Bu bana daha çok şeyi hatırlatıyor. Böyle hani bir takım e, olaylarda e, bazen televizyonda haberlerde çıkar ya amatör bir kamera tarafından çekilen görüntülerdi. O tarz bir şeyi hatırlatıyor. Tabii, Peki tabii. E, dünyada başka bir yerde uygulanıyor mu? Yani İstanbul deyince benim aklıma direkt böyle işte Londra, e, Paris, New York gibi şehirler de geliyor. Hani benzer şehirler gibi. Benim duyduğum en çok konuşulan Londra var mesela. Evet. Londra'da çok kullanılıyor. Londra'da oldukça yoğun kullanılıyor. Oralarda yani... Hatta çok daha ileri sistemler Türkiye'deki sistemi detayını şu anda ben de bilmiyorum ama Londra'dakinde şey de var yani bir insana işaretlendiği zaman her ne kadar yüz tanıma sistemi orada da çok devreye sokulamasa bile şu anda o bir insanı işaretlendiği zaman o insanın kameralar arasındaki gidiş gelişini otomatik takip eden sistemler söz konusu. Burada kesintisiz bir izleme gerekiyor ama yani onu da şu anda sadece 570 kamerayla yapmak mümkün değil. Bir de tabii İstanbul söz konusu olduğu zaman yine Londra'da söz konusu olduğu zaman e, hangi noktaları bunu yani şu noktalarda daha çok olay oluyor bu, hani trafik olsa tamam ama olayın nerede olacağı çok fazla belli olmayan bir şehirde yaşıyoruz aslında diye düşünüyorum. Peki buna benzer ya da bu olmasa da şu olsa diye sizlerin ürettiği böyle uçuk fikirler var mı? Ee, var ama çok daha fazla sayıda kamera gerektiriyor farklı yazılımlar gerektiriyor. Yani Söyleyeyim diyorsun <gülüyor> şu anda o da... Ben bir de başka açıdan ayrı alacağım Ben pek olmasından da çok mutlu değilim Aslında bakarsan bu kadar da izlenebilir Olmak hani tam işin bir taraftan Benim de mesleğim olan güvenliğin artmasına Bir yarar sağlayacaktır tabii ama Bu kadar da gözlemlenebilir olmaktan da Çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim ve bunu bir şehir Bazında yapılıyor olması çok hoş değil Yani gerçekten eğer bir suçlu varsa Bir suçlar düşünülüyorsa O özel takiple halledilebilmeli Evet ama zaten e, Murat'cığım bizim konumuz bu. Yani zaten teknolojiyle iç içe yaşamaya başladıktan sonra her anlamda izlenebilme riskimiz de artıyor değil evet. mi? Ama sonuç olarak <gülüyor> şu da var. Yani bu, çok, bu, bu kameralar mi? hemen hemen hiç kullanılmadan ağaca lazım olduğunda hop diye bulunduğu yerden çıkartılabiliyor bir şekilde değil mi? Ya, kayboldu, kayboldu ya, ya. da kaybedilebiliyor. Ben bu durumdan şimdilik memnunum. Yani buna bir de kamera desteği bence çok şart değil şu anda. üstüne üstü bu kameralar Hakan da bahsettiği gibi şu anda kalitesi, adedi ve miktarı açısından bunu yapmaya çok uzak. Evet. Bir tek şunu açıklığa kavuşturalım. Biraz önce çok geniş bir alana alıyor dedik ama olay anında eğer o anda onu izleyen bir görevli varsa sanıyorum o kameralarla biraz yönlendirme ve zoom yapma imkanına sahip. Ama hiçbir zaman söylediğimiz gibi bazı tanımlamaları yapacak kadar bir sistem değildir. Bu e, olamaz. Peki ben bir şey merak ediyorum. Yani bir kamera... ...biliyor musunuz ne kadarlık bir alanı alıyor, ne kadar açısı ne olabilir Çok, onun? Bu tamamen objektifiyle ve arkasında onu kaydeden sistemle ilgili bir şey. Çok geniş bir açı da alabilir. Yani Taksim Meydanı'nda tepeye koyduğunuz bir şey, bütün bir Taksim Meydanı'nı da alabilir... ...ama oradan gelecek görüntüler yani minicik minicik görüntülerdir. İnsanlar karınca gibidir. Oradan hiçbir detay elde edemeyiz. Hı hı. Peki süremiz doldu ama konu aslında çok ilginçti biri bizi izliyor çünkü gözetleniyoruz ama 570 kamerayla şu anda İstanbul'da gözetleniyoruz. Bunun da çok verimli sonuçlar verdiğini en azından biz inanmıyoruz teknolojiyle ilgili olan bizler. Yardımcı olacağını mutlaka düşünüyoruz ama bir taraftan bazı şeyleri çözmek için ama bunlar hiçbir zaman birini yakalamaya yönelik pek ihtimal dahilinde görünmüyor bana. Bir de şunu unutmayalım 570 tane kamera yok sadece etrafımızda özel şirketlerin, bankaların ya da çeşitli nedenlerle yerleştirilmiş çok sayıda küçük kamera var. Onları da birleştirdiğimiz zaman binlerce kamera demektir bu. Evet. Bunları da etmeye galiba. yine konuşuruz. Tamam. Çok güzel. Böylece bu haftaki programımızın sonuna geldik. Hakan Yelkencioğlu çok teşekkür ederiz katıldığınız Rica ederim. için. Ve Murat Göster size iyi bir akşam diliyorum. Banu Zeyniloğlu ben de sizin iyi akşam diliyorum. <gülüyor> Ve sevgili dinleyiciler güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.